Yılmam ölümden. Yılmam ölümden, yaradan askerim. Orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var. Ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu ekber gökten şehitler. Amin, amin. Allahu ekber. Türkiye'liyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız, hakka tapan Müslüman, Kutları Allah tanıyanlar aman, Mescidimin boynuna çan asmasın. Amin desin hep birden yiğitler, Allah'u Ekber gökten şehitler, Amin, Amin, Allah'u Ekber. Millet için ettim ordum sefer? Kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göhe vursun zafer. Toprağa bir damlası boşa akmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin Allahu Ekber. Ey Ulu Peygamberimiz neredesin Dinle minaremde öten gür sesini Gel bana yar ol ki cihan titresin Kimse dönüp süngüme yan bakmasın Amin desin hep birden yiğitler Allahu Ekber gökten şehitler Amin Amin Allahu Ekber